Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem arkadaşlar İnsanoğlu olarak biz bu dünyaya kendi isteğimizle gelmedik Getiren ve götüren var yani anamızın, babamızın isteğiyle de olan bir şey değil. Eğer anamızın, babamızın isteğiyle olsaydı onlar şekil, şeklimizi onlar vermek isterlerdi. Aklımızı da onlar doldurmak isterlerdi. Böylece de bizi insan olmaktan çıkarırlardı. Yani bir yaratık, yaratık olurduk. Ne olurduk bilemezdik. Yani getiren ve götüren Allah Celle Celaluhu Ayağımızı basacağımız yeri bizden önce hazırlamış, döşemiş sularıyla, dağlarıyla, çiçekleriyle, böcekleriyle süslemiş, sonra da kulnebi tu minha cemian ayet kerimesiyle yeryüzüne indiri vermiş, indiri vermiş de başı boşta bırakıvermemiş vermemiş. E <gülüyor> yahsebul insan en yutrak sidda? İnsan başıboş bırakılıverdiğini mi zan eder diyor Allah Celle Celalü. Zathen kulne bi du'unun hemen devamında da fe imma yetiyennekum <gülüyor> minni huden famen tabi'a hidaye fe la haufun aleihim ve la hum yahzenun ayeti keriması neyi nasıl yapacağını İnsanın neyi nasıl yapacağını öğretmek üzere Rabbim yol göstereceğini ifade ediyor. Sonra Hadis suresinde de ve enzel namahumul kitabe vel mizan liyqoom al bil qisdu. İnsanlar adalet üzerinde olsunlar, adaleti yerine getirsinler. Adaleti ayakta tutsunlar diye Allah Celle Celaluhu peygamberler gönderdiğini, peygamberlerin elinde de bir kitap, ölkü olarak bir kitap verdiğini. Hazreti Adem'den sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar peygamberlere kitaplar indirmiş, kitap vermediği peygamberlerine de önceki peygamberin kitabını ölçü olarak almasını emretmiş Rabbimiz. Şimdi insanlığın ölçüsü yani bugünkü isiyle kriteri diyelim. Kriter Kur'an'dır. Şu anda 7 milyar insanın muhtaç olduğu ihtiyaç hissettiği kriter Kur'an-ı Kerim'dir. Onu tanıyamayan bilemeyen, inanmamakta ısrar eden insanlar haklı olarak ama kendileri açısından haklı olarak kendileri kriter koymak durumunda kalmışlar. Buna Birleşmiş Milletler kriterleri veya Avrupa Birliği kriterleri diyorlar. Adamlar kendi açılarından haklılar. Niye? Hani sizin yaşınız itibariyle bilmezsiniz de benim Bundan 50 yıl önce benim köyümde kantar yoktu Yani harman yerindeki buğdayı tartacak ölçü aletimiz yoktu Peki de satmamız da lazım Ne yapılır? Kabal pazarlık Fıkıh kitaplarında da geçer o Kabal pazarlık da caiz midir? E caizdir yani yığıyorsunuz buğdayı şuraya, bunu kaça alırsın diyorsunuz. Vatandaş 3 aşağı beş yukarı tahmin eder onu. Terazinin olmadığı yerde kabal pazarlık satılır. Ama terazinin olduğu yerde kabal pazarlığa gidilmez. Niye? Kanmayalım da kandırmayalım da. Yani kimseyi kandırmayalım da. Veilün lil mudaffifîn ellezîne ize ale'n-nâsi yestevfûn ve izâ kâlûhum evzeenûhum yuhsirûn ayet-kerimesinin içine girmeyelim diye tartıyı düzgün tutarız biz peki ama aleti olmazsa adamların hani mesela oturduğumuz sandalyenin veya masanın kilosu kaçtır diye ben size sorsam hepinizin bir tahmini olur benim de bu masamın kilosu kaçtır şu kaç kilo gelir bu masa bayağı var ağırlığı şöyle böyle 25-30 kilo gelir söyleyin desem hepinizin içinden geçen rakam değişiktir 30 kilo 25 kilo 20 kilo 40 kilo Yalnız siz değil. Hani 7 milyar insanı Konya Ovası'nda toplayabilsek ve desek ki bu sandalye, oturduğumuz sandalye, koltuk kaç kilo gelir, gramıyla beraber söyleyin desek, 7 milyar fikir çıkar. 20 Mesela 5 kilo, sandalye için diyelim. 5 kilo, 1 gram, 5 kilo, 2 gram, 5 kilo, 3 gram, 5 kilo, 4 gram. Kilo da bin gram olduğuna göre yani bin tane fikir ortaya çıkıverir. Yedi bin, yedi milyar adam, yedi milyar fikir. Ama sorulsa ve denilse ki bunun kesin rakamını bilmek için iki yol var. Bir, oylama yolu. Mesela yedi milyar insana sorulsa bak arkadaşlar çeşitli fikirler var. 20 diyenler parmak kaldırsın. 25 diyenler parmak kaldırsın. 15 diyenler parmak kaldırsın. Sonunda deniliyor ki 15 diyenlerin oyu bir fazla olduğundan bunun kilosu 15'tir. Veya tartma yolu var. Tartıyla mı belirleyelim dediğimizde 7 milyarı der ki evet tartıyla der. Yani yedi milyar insan, ister Budist olsun, ister Komünist olsun, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Mecusi, ister efendim e, Konfüçyüs veya neyse. E, veya Ateist. Hepsi şurada ittifak ediyor. Tartalım. Bunda birleşirler. Niye? Hepsi teraziyi biliyor kilonun bin gram geldiğini hepsi biliyor. Onun için orada birleşiyorlar. Ama biz şimdi insanlığa diyoruz ki bakın, insanların hayatını ilgilendiren konularda terazinin olduğu nasıl ki eşyanın kilosunu belirlemede terazinin olduğu yerde oylamaya gidilmezse terazinin olduğu yerde insanların Hayat memat meselesi olan günlük yaşamını belirlemede de oylamaya gidilmez. Teraziye müracaat edilir dediğimizde itiraz geliyor. Bak sandalye için itiraz gelmiyor. İnsanların sevk ve idaresi konusunda insan insanı sevk etmemeli. Çünkü onurunu zedeler. Biz bunu her gün iyâke nâbüdü diyoruz. Ya Rabbi biz ancak sana kulluk ederiz. Yani kula kul olmayız demeyi öğretiyor. Yani dünya genelinde yanlışlara itiraz eden 15 ile 25 yaş arasındaki delikanlılar Japonya'da, Pekin'de, Tahran'da, Ankara'da, Amsterdam'da, Londra'da, Washington'da, Moskova'da nerede olursa olsun bu itiraz edenlerin, insan itiraz eden delikanlıların sözleri ve pankartlarını toplasanız, ya ke na buduya denk olmuyor. Haklı istekleri var bütün bunların. Bütün bu haklı isteklerinin, bütün pankart ve sloganlarının tamamı ya ke na buduya denk olmuyor. Allah'a kulluk ederiz derken onun ölçüsünün üstüne ölçü kabul etmeyiz. Onun dediğini yerine getiririz diyoruz biz. Gelin insan ilişkilerini de, insanın tabiatla olan ilişkilerini de, insanın Rabbi ile olan ilişkilerini de e, Rabbin koyduğu terazi olan Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlayalım dediğimizde olmaz diyorlar biz demokrasi krallığından başka krallık tanımayız diye veriyorlar. Yani krallığı allıyodur o. Yani 250 milletvekili bu tarafta, 250 milletvekili bu tarafta denk geliyor. Bir tane adamın dediği olu veriyor. 251 olu verdi mi? Bütün yanlışlar doğru hale geliveriyor. Hollanda Parlamentosu'nda 25 yıl önce Yeşiller erkeğin erkekle kadının kadınla evlenmesi teklifini kanun olarak getirdiklerinde birkaç oyla reddedilmiş. 3-4 yıl sonra yeniden getirmişler. Bu sefer de iki oy fazlasıyla kabul edilmiş. Şimdi işliyor o kanun. Ve Avrupa'nın birçok ülkesine de yayıldı. Türkiye'ye de baskı uygulanacak. Kesinlikle bu çıkacak diyecekler. Yani Avrupa Birliği'ne gireceksiniz çıkacak. Bu parmak krallığı. Adamlar kendileri açısından haklılar yalanız. Niye? Terazisi olmayan insanların tahminle hareket etmek mecburiyetleri vardır. Nasıl ki bizim kantarımızın olmadığı yerlerde tahminle buğday veya nohudumuzu satıyorduk. Bu harmanda şu yığılı olan şey ne kadar gelir? 10 teneke, 20 teneke, 100 teneke gelir, 100 tenekesi şu kadar eder gibicesine e, tahmini satışlar dinen de caizdi. Kimsenin olmadığı, Kur'an'ın olmadığı yerlerde yine doğru insanlar muteber insanlardır. Ama terazinin olduğu yerde o olmaz. Allah Celle Celaluhu Tevrat'ı da terazi olarak indirmişti. Zebur'u da terazi olarak indirmişti. İncil'i de terazi olarak indirmişti ama zaman içerisinde krallarla papalar birlikte hareket ederek terazinin dengesini bozu verdiler. Onun ayet kerime, Lime bisu'nel hakka bil batil" der. Hak ile batılı birbirine karıştırı verdiler. "Yuharrifunel kelime amm baadihi" derken tahrifata uğrattılar. Bozuk teraziyle tartmak yerine tahmin yürütmek daha iyidir. Onun için adamlar kendi açılarından haklılar. Burada kabahat yine bize biniyor. Biz elimizde terazimizi seviyoruz da içeriğini bilmiyoruz yalnız. Kur'an-ı Kerim'imizi iman ettik diyoruz, seviyoruz. E, lafzına hayranız. Kur'an-ı Kerim'in lafzına hayranız. Halbuki lafız, lafızlar, hani Kur'an-ı Kerim'in tarifini yaparken bizim e, akaid kitaplarımızda ne der? Kur'an, Allah Celle Celaluhu tarafından sevgili Peygamberimize, Cebrail vasıtasıyla indirilen söz ve manadır. Yani söz demez orada, nazım ve manadır der. Nazım kelimesi daha güzel. Yani kelimelerin dizilmesi, incinin dizilmesi gibi şairin şiirine de nazım diyoruz ya kelimeleri bir kuyumcu hassasiyeti içerisinde şair dizdiğinden dolayı ona nazım diyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun dizmesidir kelimelerin seçimi, harflerin seçimi Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Nazım yönü o bir de mana ama aya manadır. Yani gaye fındık yeme, fındığı yutmak değildir. Kırmadan adam fındığı yutuyor, abi doktorlar dedi ki günde beş tane fındık alın dedi, ben de alıyorum kabuğuyla yutuyorum, kabuğuyla çıkarırsın. Vücuduna da hiç fayda vermez o. Ha hiç fayda vermez olur mu? Mideyi şey tutar. Tok tutar mideyi. Ama vücudun faydalanmaz ondan. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam der ya, Nice Kur'an okuyanlar var ki onların okudukları Kur'an boğazdan aşağıya geçmez. La yuca vizuan tera Boğazlarından aşağıya geçmez diyor Kıtlak namesiyle insanları eee e, e, me mest ediyor. Ama bu ne diyorsun dediğinde vallahi ben de bilmem diyor hani hikayeye bazen güleriz. Yeniçeri Kosova'da bir tane Hristiyanı yakalamış, kelime-i şiadet getir, bir ekâfir de demiş. Adam da sormuş abi ne diyelim demiş. Vallahi ben de bilmem demiş. Adam hani halbuki giderken değil mi Allah yoluna, cenk edelim diyerek gitmişti. Kelime-i şiadeti öğrenmeye garibimin zamanı olmamış. Fıkra bu. Olmuş mu olmamış mı? Niye oraya gidiyoruz canım? Şu anda İstanbul şehrinde kaç bin hafızımız vardır. Ne diyorsun abi? Vallahi ben de bilmiyorum diyor. Ben de bilmiyorum diyor. Yani söylediğinin ne anlama geldiğini. Siz öyle olmayacaksınız. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde aklınıza gelen sorun olarak, insanlığın sorunu olarak aklınıza gelen ne varsa o konuda bilgi vermiş bize yol göstermiştir. Hani insanların en fazla meşgul olduğu yürüyüş. Yürüyüşüyle ilgili ayet indirmiştir. Yürüyüşümüz güzel olacak bizim. Yürüyüşümüz ki bir hayatın yani 24 saatin diyelim 8 saatini uyuduk, geri kalanında oturuyoruz veya yürüyoruz. O yürüme esnasında yürürken bile velatemşil şifil arlı meraha diyor. Kibirli yürüyüş yapmayacaksın ben alimim ben alimim ben alimim veya ben zenginim ben zenginim havasında yürümeyeceksin. Veya ben en iyi konuşanım veya ben iyi en iyi yazanım havasında olmayacaksın. Çünkü övünebilecek bize ait bir şey yok. Yani bilek bana ait değil, kol bana ait değil, akıl bana ait değil. Ak lüm diyoruz bakınız. Yani aklın bir yere şeyi var, nisbeti var. Peki de o ım dediğimiz nefsimiz nedir? Onu da Allah Celle Celalü yaratıyor. Elim diyoruz. El im kelimesine ilave ediyoruz onun. O kimin? Yani nefsimizi de yaratan, ruhumuzu da yaratan Allah Celle Celalü'dür. Benim yaptığım bir şey yok ki ben övüneyim. Her şeyi Allah Celle Celalüh'e nispet etmemiz lazım. Velillahi mülkü vel aarru diyoruz Allah Celle Celalüh, mülkiyetin ve otoritenin, mülkiyetin ve otoritenin Allah'a ait olduğunu her gün zaten malikiyömi dîn kelimesiyle de, ayetiyle de ifade ediveriyoruz. <gülüyor> Üniversite öğrencilerine 81'den bu yana sohbetim devam eder benim. Yani yaz tatili geliyor. Birisi beni sıkıntıya koymak için tabii soruyor. Hocam ben bu yaz boyu bir kitap okumak istiyorum ama bu şey filmleri var hani hayali çekilmiş filmler var ya Harry Potter gibi bir kitap okumak istiyorum diyor. Yani hayatta olmamış ama Çizgi filmlerde veya hayali romanlarda onları pek seviyorum diyor. Ben ne okuyayım? Kur'an oku diyorum. Ben ne yaparlarsa Kur'an okuyun diyorum. Psikolojiyle ilgili hocam ben okuyorum üniversitede Kur'an oku diyorum. İnsan psikolojisini en iyi tarif eden, onun psikolojisini yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Ve Kur'an'da da onu çok teferruatlı bir şekilde insan tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Öyle bir kitap okumak istiyorum diyor. Dedim ki Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. O hayali yazılmış, çizilmiş olanlarda birçok şeyi hayal etmiş de adam kokunun, kokunun nakledileceğini hayal etmemiş daha. Ama Kur'an-ı Kerim'de kokunun da bir yerden bir yere nakledildiğini Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası anlatılırken İni lecidu le riha Yusuf diyor. Yakub aleyhisselam Kenan ilinde. Yusuf aleyhisselam Mısırda. Arada 500 kilo, küsür kilometre var ve kendi bulunduğu yerden Yakub aleyhisselam diyor ki ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Bu hayal de değil gerçek olmuş bir olay. Peygamber mucizesi olarak gerçekleşmiştir ama. İnsanın, çağımızda Harry Potter'ı yazanın aklına gelmemiş bu. Veya hani Yusuf Aleyhisselam'ın yardımcısı, veziri kabul edilen adamın ben 3000 kilometre ilerden Belkıs'ın saltanat koltuğunu bir göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diyor ve getiriyor. Kudüs'e geri veriyor. Yemen'den Kudüs'e getirdiğini Allah Celle Celalü açık ifadelerle. Çağımız batılıların aklına uymadığından dolayı bizim bazı Batı'ya olan imanı, Kur'an'a olan imanın önüne geçen bazı arkadaşlarımız bunlara kendince yorum getirmeye çalışıyorlar. Ya biz bunu nasıl anlayacağız şimdi? deme duruyor. Allah'ı nasıl anlatacaksın? Allah Celle Celaluhu nasıl anlatacaksın o zaman? Aynı havaya girecek olursan, adamlar diyorlar ki vallahi biz, Ya Musa len nü'mine leke hatta cehraten. Musa, biz sana inanmayız. Allah'ı getireceksin, şuraya oturtacaksın, göreceğiz. Öyle inanacağız. Görmediğime inanmam diyor. Batı mantığı. Aynı şey. Yani Musa aleyhisselama itiraz edenler aynı şeyi söylüyorlar. Sonra kafirlerin yeni söylediği hiçbir şey yok. Söylem olarak. inanç konusunda. Ayet-i kerimede Rabbim Mekkeli müşriklerin söylediklerini naklederken كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ misle قَوْلِهِمْ Bunlar Söyledikleri var ya yeni bir şey değil. Daha önceki yavrular da aynı şeyi söylemişlerdi. Yani Firavun Musa Aleyhisselam'a, Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a, Ad kavmi Hud Aleyhisselam'a, Semud kavmi Salih Aleyhisselam'a aynı şeyi söylemişlerdi. Peki, yavrular sonra gelecek gavurlara vasiyetname mi yazar diyor ayet-i kerimede. saubihi bihi Yani geçmiş kafirler, Yeni gelen, gelecek olan kafirlere, yani Firavun vasiyetname yazıp da Ey batılılar, bir gün Müslümanlarla karşılaşırsanız şunları söyleyin diye vasiyetname mi yazar? Etevasav bihi belhüm kavmün dağğın diyor Rabbim. Basiyetname yazmaz. Geçmişteki kafirler sonra gelecek olanlara. Ama onlar da tağuttu, bunlar da tağut. Tağutluk da bir mikroptur aslında. Hani kuduz mikrobu, Amerika'da da kuduz mikrobudur. Türkiye'de de kuduz mikrobudur. Japonya'da da kuduz mikrobudur. Amerika'daki köpeğin, Türkiye'deki köpeğe telefon etmesine gerek yok. Mikrop, aynı mikrop. İnkar mikrobu, küfür mikrobu, Firavun'da da, Nemrut'ta da, Ebu Cehil'de de, günümüz kafirinde de aynıdır, aynı etkiyi gösterir. Hani bugünkü ifadeyle, mutos yana uğrasa bile mikrop mikroptur. Yani bölgeye göre tavır almada değişime uğrarmış bazı mikroplar. Yani kuduz mikrobu Avrupa toplumunda ayrı bir etki gösteriyor, Türkiye toplumunda ayrı bir etki gösteriyor ama kuduz kuduzdur. Kuduz mikrobu kuduz mikrobudur. Yavurluk mikrobu da aynı şekilde Rusya'da e, mutasyona uğrasa da yavurluktur, Veya Afrika'da mutasyona uğrasa da biraz değişime uğrasa da yavurluk mikrobu aynı etkiyi gösteri verir. Ona karşı koruyucu ilaçlarımız Kur'an-ı Kerim'dir. Venunezzilu mine'l-Kur'an <Sessizlik> iman ve Kur'an şifadır diyor ve rahmetin ve rahmettir diyor Allah Celle Celalü. Hani hocalarımız güzel örnek verirler onu. Reçete konusunu. Doktor reçeteyi yazmış, bunları alacaksın, kullanacaksın diyor. Bizim Kur'an okuyuşumuzu öyle anlatıyorlar hocalar. Güzel bir örnek bu bir şey Getirmiş eve okuyor bu, bu çocuklarına. Teramisin, grafisin, taratisin, piratisin, taratisin. 5 defa okuza, 50 defa okuza, 100 defa okuza fayda verir mi? Vermez. Bunu Allah kelamıyla birebir misal değil bu. Allah kelamının lafzı da insanlara huzur veriyor. O ayrı bir şey. Yani anlamadan okudu benim babam bir ömür boyu faydalanmadı demeyin. O Allah kelamıdır. Lafzı da fayda verir. Vermesi zaten okuyamazdı. Hani... Manasını bilmediği İngilizce bir metni verin, babanıza, annenize bakayım bir. Hatır için yarım sayfa okur, ondan sonra kaldıralım bunu der. Ama bir ömür boyu Kur'an-ı Kerim'i okur, o Allah Celle Celaluhu'nun kelamının cazibesidir. Ama bir de mana, asıl manadır toplumların gıdası. Toplumların gıdası onun lafzında ve manasındadır. İkisi birbirinden ayrılmaz. Onun için ayrılmaz dediğimizden dolayıdır ki Yani Türkçe veya İngilizce veya Japonca tercemesi Kur'an sayılmaz. Terceme diyoruz ona Kur'an sayılmaz. Onun için lafız da önemlidir Fakat o lafız hani cevizin kabuğu gibi Kabuk önemlidir Manayı Korumak için yani içi, özü korumak için o öze o kabuk gelir gerekir ondan daha kaliteli biz şey yaparız konserve yaparız diyorsunuz yollar şeyi milleti iki sene sonra zehirleniyor üç sene sonra zehirleniyor veya bir ay sonra zehirleniyor daha iyisini yaparız dediler elli yıl sonra şimdi dediler ki daha iyisini yapamıyormuşuz tabiata dönüş yapıyoruz Bundan sonra organik yiyecekler, organik giyecekler, organik içecekler. Yani tabi iyi yiyecek, tabi iyi içecek, tabi iyi giyeceklere dönüyoruz dediler. Hani Rabbimin iki türlü ayeti var. Kur'an-ı Kerim okurken değil mi? Ayet deyince ne aklımıza geliyor? İki durak arasındaki ne ayet diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir ayet. Rahim iki ayet. Maliki üç ayet. 3. ayet. Peki Kur'an-ı Kerim yine "Ve min ayatihi halqu's semawati ve'l ard. Ve min ayatihi gibi denizler ayettir, yıldızlar ayettir, gök ayettir, yer ayettir diyor birçok ayet kerimesinde. O zaman ne diyoruz? Rabbimin iki türlü ayeti var. Tabiat ayetleri bir de şeriat ayetleri. Tabiat ayetleri yarattıklarıdır. Gördüğümüz, görmediğimiz, duyduğumuz, duymadığımız, e, hissedip etmediğimiz bütün yaratıklar Allah Celle Celaluhu'nun ayetidir. Ne demek ayet? Onun varlığına işaret edendir. Ve fi kulli şeyin lehu ayet tedullü alâ ennehu vâhid diye bir Arap şairi. Sahabe olmuş sonradan Evvela cahiliye dönemi şairiydi Sonradan sahabe arasına katılmış Onun bir sözü bu Her şey ona işaret eder Onun bir olduğuna işaret eder Diyor şairde ee, Ayet o Kur'an ayetleri de aynen öyle Yaprakla Kur'an'dan bir ayet Ağaçtan bir çiçek İkisi de ayet Kur'an'dan bir sure diyor ki benim benzerimi insan oğlu getiremez. Değil mi? Ve in kuntum fi raybin mimma ala abdina fa'tu suretin misli. Buyurun Kur'an'dan bir surenin benzeri bir sure getirin. Yani Arabın cahiliye dönemi şairleri değil. Günümüzde Nobel ödülü almış e, Mısırlı edebiyatçıyı çağırın. Türk olanını da çağırın. Bütün edebiyat e, ödülü almış olanları çağırın. Ve diğer adamlarından da yardım isteyin. Ayet öyle diyor zaten. İnna altayna kelkelser diye okuduğumuz Kevsel suresi ki en kısa sure ona benzer bir şey meydana getirin. Diyor. Feinlem in, fe tefalu ve len tef'alû. Şimdi yapamazsanız ileride de hiç yapamayacaksınız diyor. Denemeler olmuş ama yapılamadığı ispat edilmiş. Aynısı çiçek içinde geçerli. Damarınızdaki kan içinde geçerli. Bir damla kanı yaratma olmamış bugüne kadar. Eğer bunu bir başarsalar dikkat dikkat iste responsetive kana ihtiyaç vardır anonsu yapılmaz. Bir tanker A grubu, bir tanker B grubu, bir tanker efendim sıfır grubu bir tankerin eksi bir tarafta artı tanker tanker, evlere de şişe şişe buzdolabında saklayın bunu diyerekten herkesin evinde de bulunabilir. Ama olmuyor, bir damlanın içerisinde beş milyon canlı yaşatıyormuş Rabbimiz. Olmuyor. Bir gün benzerini yaptık diyebilirler. Ama o zaman yine anoslar. Hani ipeğin hakiği Çin ipeğini yaptılar. Bursa'nın ipeği 100 liraya satılırken öbürsü 3 liraya satılıyor Mahmut Paşa'da. Çin ipeği dediğimiz. Ve doktorlar da diyor ki cildinize zarar verir giymeyin. Diyor. Her şey için geçerli. Kanunlar için de geçerli. Rabbimin dedikleri insanlara huzur verir. Ee, insanların dedikleri sanal yiyecekler nasıl zarar veriyorsa hakiki yiyeceği Geçiliyorsa şimdi sanal tera, şey ölçüler, sanal kriterler yani yapma yapay kriterlerde çünkü yapay kriterler dört tane adam oturuyor dünyaya nizamat veriyor. Beş tane adam yani şeyde dünyada birleşmiş milletlerde beş tane devletin beş tane adamı oturuyorlar. Bir milyon öldürelim mi öldürelim, öldürmeyelim mi öldürmeyelim. Hatta 1 milyonu dördü öldürelim dese de biri öldürmeyelim dese yine öldüremiyor. Buyurun buna ne denilir? Dünya bir parmakla idare ediliyor. Dünyanın insanları her birine parmak atıyor bu adamlar ve insan parmağıyla idare edili veriyor. Onun için size çok fazla ihtiyaç var. Bu insanlara bizim Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'i anlatmamız gerekiyor. Şöyle, hocam haberleri yok mu? Haberleri şöyle var. Siz Budist diye bir, Buda diye bir e, put biliyorsunuz. Ben de biliyorum, siz de isim olarak biliyoruz yani. Peki Buda'nın kitabıyla ilgili hiçbirimiz okudumuyor, okumadık. Siz de okumadınız. Adam öyle değerlendiriyor seni. Yani Kur'an var, peygamber var diyorsunuz. E, Müslümanlar da diye bir din de var deniliyor. Adam da seni bu dayı dinler gibi dinliyor seni dinlerken. Böyle bilgisi var adamın. Ama bunun farkını bizim ortaya koymamız lazım. Yani yapma çiçekle hakiki çiçeği yan yana getirip göstermeden de bu olmaz yani. Adama bak bu kokuyor. Bu taze. Buna bakarsan yüzün gülüyor. Buna bakarsan aa güzelmiş diyorsun da yüzün gülmüyor. Yani suni yapay çiçekle naylondan yapılmış çiçekle Hakiki topraktan biten çiçeğin insana verdiği, orada hiç ayrım yok. Hristiyan da baksa o çiçekten aynı keyfi alıyor, Müslüman da baksa keyif alıyor, efendim Budist de baksa keyif alıyor, Komünist de baksa keyif alıyor, Ateist de baksa keyif alıyor. İşte bizim bunu, bu yönünü insanlığa göstermemiz gerekiyor. Onun için de bilmemiz gerekiyor. Yani şu nasıl bileceğiz? Hani Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var diyoruz. 6 bin küsür ayet 2. Kaç ayetti? Küsür at diyelim. Yine küsür diyelim. Küsür diyelim yine de biz. Yine de küsür demede fayda var. Tamam mı? O 6 bin 236'sı Türkiye'deki baskıya göredir yani Türkiye'nin kabul ettiği o ne zaman kabul ettiği 1900'lü yıllarda kabul ettiği Yani ilk numaralama 1303'te te falan 1303 yani eski tarihe göre 1303 150 yıl Elbette başı 150 yıllıktır numaralama bazı şeyleri bilmenin çok faydası var işte Hz. Ali demiş ki işte Kur'an'ın manası Besmele'dedir, Besmele'nin manası Bağ'dadır, Bağ'nın da manası Bağ'ın noktasındadır Demiş Hz. Ali döneminde nokta yoktu kardeşim Ya yani nokta vardı da Bağ'nın harfler noktalı değildi Nokta biliniyor yani orada onu da yanılmayalım Nokta biliniyor da Harflerde nokta kullanılmıyordu Hazreti Ali döneminde. Yani bağının altında bir nokta, efendim, T'de iki, üstünde iki nokta, T'de üç nokta, e, Ş'ın'da üç nokta yoktu. Bilinmiyordu. Sahabe de bilmiyordu öyle bir şeyi. O teknik bir olay. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cep telefonu bilmiyordu, kullanmıyordu demek onun için eksiklik değildir. Aynen öyle bir şey o Besmele'nin bağısı da Hazreti Ali döneminde Olmayan ve de bilinmeyen bir olaydı Ha ilim bir noktadır o doğru Rabbimin ilmi karşısında Hazreti Ali'ye ait gene bu da İlim bir noktadan ibarettir Neye göre Rabbimin bilgisi içerisinde ilim sıfatı içerisinde Benim bildiğim değil 7 milyar insanın Bildiği bilgi Rabbimin bilgisi yanında e bir noktadan ibarettir denilebilir. O ayrı bir iş. Allah Celle Celaluhu'nun kelamı hani su gibidir. Akar. Gönülden gönülle akıyor. Su, sahabe su deyince aklına ne gelir? Hani e, fıkıh kitaplarımızın başında ne yapar? Daha taharete geçmeden önce sular bölümüdür der fıkıhla kitabımızda. Suların nasıl e, temiz olduğunu anlayacağız. Hangi sularla abdest alınır, hangi sularla abdest alınmaz der, suyu anlatır. Sahabeye su dediğimizde içilebilen, abdest alınan, banyo yapılan, deveyi sulayan, hurmayı sulayan bir sıvı madde. O anlar. Zemzemde görüyor onu. Bir de bazı kuyularda görüyor onu. Ama çağımızda sudan biz elektrik üretiyoruz. insanoğlu Yani suyun elektriğe dönüşeceğini sahabe bilmiyordu. Eksiklik değildir bu. Ona. Yani uçağa binmemesi sahabeye eksiklik değildir. Allah Celle Celaluhu hani binek hayvanı olarak ııı e, Elhami el birbel Hamir ve terkebuha ma la, talemun. Allah size binek olarak deveyi atı katırı eşeği yarattı daha yaratmaya da devam ediyor diyor yani geminin yaratılması uçağın yaratılması bundan sonra da yaratılacak olanlar Ama hocam insanlar yapıyor insanların yaptığı malzemeyi yaratan Allah Celle Celallü Efendim onun aklını yaratıveren Allah Celle Celalüh, çizim yapan, bileğini yaratan, yaratıveren yine Allah Celle Celalüh'tür. İnsanoğlu onun demiri oradan alıyor, kömürü buradan alıyor. Efendim filan maddeyi buradan, oksijenini buradan, hidrojenini oradan alıyor. Bunları birleştirme, yani parçaları bir araya getirme işlemini yapmaya devam ediyor. Onun hatırına düşürü veren de yine o Allah Celle Celalüh'tür diyoruz ayetler de su gibi hani bunu Abdullah bin Mesud radıyallahu anhı hadreti Ömer Kufe'ye göndermiş git orada insanlara Kur'an'ın manasını anlat demiş Kufe valisine de yazmış bunun boyunu küçük görüp de hafife alma bu ilim dağarcığıdır diye yazmış Bu kısa boyluymuş ya Abdullah bin Mesud haftada bir gün tefsir dersi yaparmış Ayet kerime vel tealemunne nebehu ba'de hien ayetini okurken manasını vermiş. Demiş ki şu benim anlattıklarım şu anda anladıklarımdır. Rabbim diyor ki bu Kur'an'ın haberlerini ileriki zamanlarda siz yine anlamaya devam edeceksiniz. Ve le te'alemunne bileceksiniz nebe'ehû bu Kur'an'ın haberlerini Ba'de hin, şu zamandan sonraki zamanlarda Yani her çağın insanı Kur'an'dan kendi ihtiyacını almaya devam edecek diyor Allah Celle Celaluhu Su gibi diyoruz yani o zaman suyu içiyorlardı, banyo yapıyorlardı, abdest alıyorlardı, devesini sulayıyordu, hurmasını yani bahçesini sulayıyordu. Ama günümüzde elektrik üretiyoruz, bilemeyiz bundan 50 yıl sonra ekmek de üretilir mi şeyden, sudan, bir tarafından fabrikanın girip öbür tarafından ekmek çıkar mı, çıkmaz demiyoruz. Yani bir olmaz demiyoruz biz, o çağın ilim adamına bırakıyoruz biz. Ondan daha neler yararlanılacağını, havadan daha ne kadar yararlanılacağını biz bilemeyiz. Biz neyden sorumluyuz? Şu günümüzden sorumluyuz. Geçmişle ilgili kavgalara girmeyin. Mevlana'yı tenkide, biri tenkide dönermiş. Ben dinlerim o kadar. Hiç münakaşa yapmam kimseyle. Mevlana'nın aleyhine epeyce laf eden insanlar var. Çok iyi savunan insanlar da var. Diyorum ki o zamanının İyisi veya kötüsüydü, ben eserini okurum, faydalanırım. İyi olanlarından faydalanırım, kötü olanlarında da almam. İbn-i Teymiye kavgasına hiç girmedim ben. Siz de girmeyin diye anlatıyorum, ben burada kendimi anlatmıyorum. Kardeşim bana faydası yok. Bana faydası yok. O kavgaya akşam oturacaksınız, sabaha kadar yanlışlarını sıralayıverin veya doğrularınızı sıralayın. Bana faydası yok. Ben çağımızın hocası, çağımızın alimi, çağımızın velisi, çağımızın kafirinden sorumluyum. Yani ben çağıma da dinime zarar verenlerle, çağımda dinime hizmet edenlerle sorumluyum. Birinin yanında olacağım, öbürünün karşısında olacağım yani. Filan adam işte ben, ben bin 1100 yıl önce yaşamış gavul muydu değil miydi? Bana ne abi ben görmedim adamı. Adamı görmedim ben. Kitabını da okumadım. Mutlaba izin 1980 yılı, köyün birinde hoca hutbede konuşmuş. Köy birbirine girmiş, namazdan sonra öyle cuma telefon geldi, o zaman cep telefonu yok, müftülüğe geldi, müftü efendiyle beraber gittik köye. İmam efendi Seyyid Kutub'un aleyhine konuşmuş hutbede. İmam efendiye sordum, tanın mı dedim, hiç tanımam dedi. Bir tek kitabını okudun mu dedim, okumadım dedi. Nasıl bir adammış? Vallahi ben de bilmiyorum dedi. Niye konuştun dedim. Öyle dediler dedi. Peki dedim senin bu sözün bu köyde aslında şeyin eğer kötüyse bu propagandası olur. Meraklının biri gider kitabı alır dedim. Bunlar da bilmiyor köylü. Öyle bir adam hiç duymamışlar. Müftülüğe ya bu ama bir adam biliyor. Erzurum Üniversitesi'nde okuyan Seyit Kudub'u iki eseri o günlerde tercüme edilmişti daha. Eee... O seviyor. Kavga zaten ondan dolayı olmuş. Bu köyde dedim, eğer Seyit Kutup gerçekten senin dediğin gibi kötü adamsa, bu köyde yayılmasını sağlıyorsun sen onun. Meraklısı gider kitabı alır gelir köyü okur. Sen dememiş olsaydın daha bir on yıl gelmezdi bu, memle bu köye kitap. Allah rahmet eylesin. Hani adamın dinini, imanının içini bilmeyiz ama dış görüntüde, kanıyla bu davaya hizmet etmiş, eseriyle bu davaya hizmet etmiş adam. Rahmetle anarım, yine de bir münakaşa konusu yapmam. Bir adam tenkit eden adam, peki kardeşim, sen günüm çağımızda çağım hani şöyle diyeyim ben, geçen sene gezerken tatilde memleketime gittiğimde ya hocam yazılarını okuyoruz, konuşmalarını dinliyoruz. Şu yaşayan günümüzde yaşayan Müslüman gruplardan hiçbirinin aleyhine tek kelime etmedim bu kadar. Dedim edeceğim. Edeceğim dedim. Onu gelince bir gazete konuda yaptım. Makale konusu yaptım. Böyle böyle soruyorlar. Şimdilik yanlışlarını tespit ediyorum. Bütün İslami grupların da yanlışlarını not ediyorum. Yazacağım. Bir gün çok fena halde yazacağım. Ne zaman yazacağım diyorlar. Gavurun işi bittikten sonra. Türkiye'de ve dünyada gavurun işi bittikten sonra yazacağım. Abi o kadar gavur varken ama gavurun aleyhinde konuşmak ve söz etmek riskli. Müslüman'ın aleyhinde at atabildiğin kadar gariban vur o gavur da vuruyor bir de sen vur. Gavur vuruyor bir de sen vur. Ee, kolay olduğundan o, o tarafa yöneliyor insanlarımız. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde bize düşman olarak Allah'ın ve dininin düşmanlarını adüvvî ve adüvveküm diyor değil mi? Benim düşmanım sizin de düşmanınız. Bize niye düşman adam? Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ına iman ettiğimizden dolayı adam bize düşman. Aslında Rabbime düşman o. Ama biz de o Rabbime onun öğrettiği şekilde iman ettiğimizden biz o adamların hedefine biz de konuluyoruz yeryüzünde şu kadar Müslümanın öldürülmesinin temelinde yüreklerinde sağlam iman taşımalarından kaynaklanıyor öyleyse biz öyle veya böyle Yanlışları var mı? Bütün Müslümanlarımızın yanlışı vardır. Ben de hepimizin yanlışı vardır. Ama Müslümanın yanlışı amelde'dir. Yavrun yanlışı temelde'dir. Öyleyse temelde yanlışı olana karşı biz hareket edeceğiz. O da Allah inancında yanlışlık yapıyor adam. Bire yani bir tek Allah'a inandığını söyleyen bile kendi sınırlarını, Allah'ın sınırını o çiziyor. Halbuki Allah bizim sınırımızı çizmemiz gerekir, çizmesi gerekir. Tilke hududullahi felâ ta'tedûhâ diyor Rabbim. Haram ve halallarını bildirdikten sonra diyor ki işte Allah'ın sınırları budur. Bu sınırı aşmayın diyor ama firavunlaşmış insanoğlu da diyor ki Allah vardır ama o yaratır yönetimi bize bırakır diyor. Firavun gibi konuşuyor. O yaratır. Mesela Mekkeli müşriklere sorsan diyor ayet-i Allah Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, ee, elbette Allah yarattı diyor Ebu Cehil. Ama diyor ki bizim işimize karışmaz o. Yani sınırını, Rabbimin sınırını şey belirliyor şu helalmış bu harammış bunu yiyeceğim bunu içmeyeceğim bunu giymeyeceğim bunu yapacağım deme hakkı bize aittir diyor şimdiki parmak demokrasisinde olduğu parmak krallığında diyelim buna demokrasi diye parmak krallığında olduğu gibi bir tek adamın parmağıyla e, hani dünya parlamentoları var seç seçebildiğin kadar onlar bir yere bağlanmışlar Birleşmiş Milletlere 200 devlet gelmiş. 200 devlet arasından 5 üç tane olmuş. 5'in birisinin itirazıyla oluyor veya olmuyor. Yani dünya parmakla idare ediliyor. Kendi nabzına bile hakim olamayan insanoğlu insanlığın nabzını tutmaya ve ona reçeteler üretmeye kalkıyor kendi kalbinin atışını kanının akışını yönetemiyor, gözünün ferine bile hükmetmiyor ama insanlığın gözünü açacak kurallar koyma tarafına da gidiveriyor böylece insanlığı körelti veriyor. İnsanlığın gıdasıdır Rabbim. Öyle diyor değil mi? Elia ekmel <Sessizlik> tuleküm diineküm ve etmem aleyküm nimeti. Kurana nimet kelimesini kullanıyor Rabbim. Yiyeceklerimiz de nimettir. Ekmeğimiz nimettir, suyumuz nimettir bizim. Ama hani koyunumuz, keçimiz de nimettir değil mi? En'am suresinde o koyuna, keçiye, deveye, sığra En'am yani nimet kelimesinden türetilmiş kelime olarak kullanılıyor. Bizim nimetimiz Rabbimin helal kıldıklarıyla Rabbimin indirdikleri birisi gönlümüzün gıdası Ela bidikrillahi tatma innul kalpler Allah'ın Kur'an'ıyla tatmin olur. Kur'an'ıyla dememe sebep nedir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbim inna nahnu Zikri biz indirdik diyor yani Kur'an'ı ve innahu lihafizun onu koruyacak olan da biziz. Ee, insanı tatmin eden nedir? Kur'andır. Hangi konuda olursa olsun bir tane soruyor. Hocam yani günümüzde bak ses kirliliği var. Kur'an'da ses kirliliği var mı? Diyor. Günümüzde bir sorun. Ses kirliliği. Gerçekten sorun yani. Dünya sorununu kabul edip de ben etmiyorum değil. İnsan ses kirliliği var, var. Eskiden efendim yeni camide hoparlörsüz ezan okunurdu da şeyden dinlerlerdi, Üsküdar'dan dinlerlerdi. Hafızın sesi güçlü olduğundan değil. Ses kirliliği yoktu Şimdi ben vaz ederken Sultanahmet Camii'nde şeyi duymam içeride Ezanı duymam Ses kirliliğinden dolayıdır o Eskiden duyulurdu Yani her tarafta ses Kulağımız Ses harmonisine Doyduğundan Aradan sesleri fark etmez hale Geliverdi Kur'an'da ses kirliliği var mı? Var Hucurat suresinde Rabbim ne diyor? Hani günümüzde ses kirliliğini ölçme aletleri de koymuşlar. Efendim 80 dezibeli geçmeyecek diyor orada sesin şiddetine göre? 70, 80, 90 şey yapıyor. 80'i geçmeyecek diyor. Peki o zaman alet diyor ama Peygamberim örnekti, değil mi? Peygamberimiz bizim örneğimiz. Belayküm fi Rasulullahü Üstü'tün Hasene. Peygamber bizim örneğimiz. Ne de örneğimiz? Her şeyde örneğimiz ses tonunda da örneğimiz. Nikahta nasıl konuşuyor? Harbe gönderirken nasıl konuşuyor? Birine kızdığında nasıl konuşuyor? Hani müselsel hadis vardır şeyde. Yani bazı hadisler müselsel hadis. Müselsel hadis, sahih hadistir ama müselsel denilir. Ne de müselsel demesinin sebebi şu. İcazet yoluyla hadis okutma geleneği Türkiye'de ben yok ben bilmiyorum icazet yoluyla, ben duymadım bugüne kadar değil mi? Yok. Yani Buhari'yi filan hocadan, mesela da var, Haseki bunu devam ettiriyor kıraatte. Kıraatte icazet yolu devam ediyor. Abdurrahman Gürses, Allah rahmet eylesin, o hocasından, o hocasından, o hocasından, o sahabeden, o peygamberimizden, o da Cebrail'den, o da Rabbinden diye yazar. icazetnamede. Yani Abdurrahman Hoca diyor ki, ben hocamdan bunun böyle okunduğunu dinledim diyor. Kur'an-ı Kerim'i. Ben İsmail Biçer icazet aldığı halde e, Beyaz caminde üniversite öğrencilerine ikindi namazı sonra sohbet yaparken o da bir Kur'an-ı Kerim okurdu. Baktım bir gün şey, İsmail Biçer okur Abdurrahman Hoca dinler. Devamlı yaparlarmış. Ya derim seni icazet almış Türkiye'de neredeyse ikinci adam durumuna düşmüşsün. Yani yükselmişsin. Dedi ki devamlı ...dinlenilmezse ben de ayarı kaybederim dedi. O okuyor okuyor... ya ...yapıyor Abdurrahman Hoca yani dört elif miktarının sınırı. Hani 25, 25, 25, 25 olsa derece olsa... ...Abdurrahman Hoca o yüze geldiğini şöyle yapıveriyor. Hadiste yok bu. Hadiste de... ...sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam filan adama şu yaptığından dolayı kızdığında şu boğaz damarları şişti ve şu kelimeleri kullandı dediğinde hoca orayı şişirirmiş. Birine kızar gibi yapar, damarı şişirirmiş icazette. Ayağa kalktı ve güldü. Gülerken ağzı dişleri göründü derken şey ağzını o alanda açarmış. Müselsel hadis bu. Peygamber Efendimiz'in yaptığını yaparak okutma. Böyle yaparmış diye kelimeleri okuyarak değil, böyle yapardı diye birbirinden görerek yapma bir hadis. O kayboldu. Bizde kayboldu işte Türkiye'de diyelim. Rabbim diyor ki sesin ayarı konusunda. Seslerinizi yükseltmeyin. Ne kadar? Ölçü yok ama o zaman. Ölçek yok. Ölçü peygamberimiz. Fevka saltin nebi. Peygamberin sözü, konuşması, ayar, ölçü o. Yani sohbet ederken sevgili peygamberimizin konuşma ayarı neyse siz de konuşurken, orada ona cevap verirken de veya ona soru sorarken de veya evinizde, eşinizde, çocuğunuzla sohbet ederken de Peygamber eşiyle çocuklarıyla nasıl sohbet ediyorsa, ses tonunu dolayı, Ali ver öyle veririz. Peygamberin bunu yapmış mı? Yapmamış. Öyleyse yapmayacaksınız. Manasınadır. Yani hatırınıza, hayalinize. Mesela eve girerken izin isteyin diyor. Zile basın demiyor. Zile basın demiş olsaydı ayet kerime sınırlamış olurdu. Ondan sonra bir kısım hocalar devam ederdi. İleride evlere izin istemenin yolu nasıl olacağını bilmiyoruz. Yok kardeşim zilden ayrılmayız biz. Veya tokmak vurun deseydi ayet kerime. Evlere girerken kapılara yumrukla vurun deseydi, bir kısım insanımız yumrukla vurmaya devam ederdi. Ama Rabbim diyor ki izin isteyin. İzin isteme çağına göre değişir. Tokmakla vurmalar, Zile basmalar, bundan sonra gelecek nesiller daha nasıl yapacaklar onu bilemiyoruz. E ama izin kelimesi bütün çağlarda geçerli bir kelimedir. Hatırınızda hayalinize ne geliyorsa, o Allah Celle Celle sorun olarak ne geliyorsa, insanlığın bulamayacağı konular, Allah Celle Celaluhu'nun kitabında işlenmiş. İnsanlığın bulabilecekleri ise bildirilmemiş. Zaten bulacaktır onu. Onun için bizim ölçümüz Allah'ın kitabı, Resulü'nün sünneti seniyyesidir. Bir de bunu şöyle baskıcı bir dille de anlatmayın. Mesela bir ayet-i kerimeyi Yahudilere anlatıyor. İsra suresinin birinci sayfasında. İn ahsentüm ahsentüm li enfuzikum. Yahudilere nasihat ederken aslında bize de nasihat ediyor. Ve inesetüm felaha. İyilik yaparsanız kendinize iyilik yapmış olursunuz. Kötülük yaparsanız kendinize kötülük yapmış olursunuz. Diyor Allah Teala. Bunu atasözü haline getirmiş hocalarımız eden kendine eder demişler. İkisini de ikini alır. Yani iyilik yapan kendine iyilik yapar. Kötülük yapan da kendine kötülük yapmış olur. Der. Rabbim birçok olayı anlattıktan sonra yani hüküm olarak anlattıktan sonra peygamberlerden bir örnek verir. Neden? İnsanların psikolojisini yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. En iyi bilen odur. İnsanlar Yemir ve yasakları Uygulamalarıyla Yani bir hikayeyle Daha iyi Hatırlarında tutarlar Yani bir hükmü bildirseniz Onu unutabilir Zaman içinde Bunu Musa Aleyhisselam zamanında Şöyle bir olay Olmuş Ve Musa Aleyhisselam böyle yapmış Dediğinizde Adamın hatırında kalıyor Yani onun için Rabbim onlara وَضَرِبِ bilehum مَثَلًا der. وَضَرَبَ لَنَا Yani bir örnekleme yoluyla anlatma, hatırda kalmayı sağlar. Siz burada mesela bu ayet-i kerimeyi anlatırken bazı yaşanmış olaylar vardır. Köyde biri kötülük yapar. Köyde bazı kötülükler şöyle olur. Yani adamın ağacının güzel olmasından Rahatsız olup gece kesen adamlar vardır. Ağacı keser. Zarar vermek için. Köpeğini öldürür. Zarar vermek için adama. Böyle yaparmış. Hacca bacı dermiş ki, eden kendine eder kuzum dermiş. Hacca bacı kendine etmemiş. Başkasının ağacını gece kesmiş. Olsun kuzum, eden kendine eder dermiş. Biri diğerine çok iyi bir iyilik yaparmış garibin birine. Eden kendine eder kuzum dermiş. Hacca kendine etmemiş filan garibin düğününün masrafını çekivermiş. Fakirin düğün masrafını çekivermiş. Olsun kuzum eden kendine eder dermiş. Kadının biri ben sana gösteririm demiş. Hacca çul dokuyor böyle evinin önünde öbürüsü kadın. Ona rahat, onun o sözünden rahatsız olan kadın börek yapmış böreğin üzerine hafiften bir şey de fare zehiri de dökmüş böreğin içine getirmi hacı bacıyı börek yaptı dediğim ümümden geçmediyse sana da getiriverdim, verdim yiyiver şunu demiş köy komşular görmesin diye hemen kaçmış o da başa geleyim de işi başa geleyim de yiyeyim demiş. Derken börek orada kadın orada Derken kamyon durur Kamyondan bir delikanlı iner koşarak gelir Acabacığım nasılsın iyimizsin kolay gelsin Anam evde mi? Kuzum kime niyet kime kısmet gel demiş Annen şuraya börek gönderdi getirdiydi Şunu bir ver. Onu çocuk açta olunca iki lokmada da yutuvermiş Ama anasını görememiş Şimdi o kadın da Dermiş eden kendine eder eden kendine eder Dermiş Rabbim de oğullarına diyor ki bakın Hani Almanya'da 5 milyon Yahudi kesilmişse Bunda Sizin kendi yaptıklarınız sizin üzerinize dökülmüştür Yani kendiniz yaptınız bu kötülükleri Almanlara zulmettiniz Ekonomi gönder, her şeyi ele geçirdiniz Alman fakirleri böyle açlıktan geberirken siz Onların ülkesinde onların malını onlara vermediniz. Neticede adamları kızdırdınız. Bu sefer onlar da sizi öldürdü. O da yanlış, o da yanlış. İkinizinki de yanlış. Ve yine tüm felehe. Kötülük yapıyor biri ama o kötülüğü sen davet ediyorsun. Yani bizim yağmur duası istediğimiz gibi onlar da kötülük duası yapmış oluyorlar fiilleriyle. Yani ayetleri okurken... Günümüzden örnekler verirseniz insanların hatırında daha iyi kalır. Ve etkili olur. İşte sahabe-i kiram Uhud verdi şöyle, ediverdim, şöyle ediverdim. Çok da güzel anlatıyor hoca. Cemaat dışarı çıkınca diyor ki ah hocam orada olacaktım ben. Orada olacaktım. Ulan bak karşındaki adam aynı şeyi yapıyor. Hadreti Hamza'yı şehit ettirmekten öte Hazreti Hamza orada bir insandır. Hazreti Hamza'yı şehit etmenin ötesinde Allah'ın kitabına karşı kurşun sıkıyor adam. Yani ahkamını kaldırıyor. Hadis-i şerifleri yerle bir ediyor adam. Sahabe öldürmekten şey bu, ileri bir cinayettir. Zaten şehit olanınız eceli gelmiştir. Allah ona şehadeti lütfetmiştir Hazreti Hamza radıyallahu anh'a. O lütfetmiştir Rabbim. Ona büyük bir makam ve mevki vermiştir. Ama günümüzdeki kafir, Uhud Harbi'ndeki kafirin beş beterini yapıyor. Ee, şey yapmakla. Efendimizin dişini kırmak mı? Peygamberimin hadisini yok etmek mi? Cinayet olarak büyük. Hadisini yok etmek. Çünkü diş, Efendimizin zatıyla alakalı. Zarar yalnız Efendimiz'e yönelik. Ama hadis-i şerifi kıyamete kadar gelecek insanların yolunu kesmek anlamındadır. Onun için herkesin çağımızın düşmanını, çağımızın dostunu tanımaya dikkat edeceğiz. Çağımızda dostlarımız kim? Allah Celle Celalühü onu söylüyor. Aynı sayfada ba Maide suresinde ya öyle denemülât et yahude ve ensara evliya. Yahudi ve Hristiyanları yönetici dost edinmeyin. Sayfanın altında İnne ma veliyyukumullahu ve rasuluhu ve'l-lezina amenu'l-lezina yuqimunus salate ve yu'tunez zekate behum rakiun. Sizin dostlarınız namazını kılan, zekatını veren, ruku ve secdesini yerine getiren müminlerdir diyor Allah Celle Celalü. Burada da cinsini söylemiyor. Şucu veya bucu veya cısı Kelimesini kullanmıyor. İman etmiş Afrikalı, Malezyalı, Endonezyalı, Hollandalı, Amerikalı, Rus, Çin veya nereden olursa olsun Ademoğlu bizim dostumuzdur. Bunun karşısında olanlar yönetici dost edinmeyiz. Orada la tettehudu le yehude vel nasar evliya yönetici dostu. Veli kelimesi, vali kelimesi var ya o anlamda. Vali hem yönetici olacak hem de halkını kendi çocuğu gibi sevecek ee, Kendi çocuğunun giyimini, kuşamını, elbisesini, suyunu, sıhhatini, selametini nasıl istiyorsa Vali de veli kelimesinden türetilmiş O da halkını aynı şekilde tutacak, onların bu ihtiyaçlarını karşılayacak Yönetici dost edinmeyin diyor Allah Celle Celaluhu ama hocam ben işte iyi bakıyorum filan Müslüman gruplara da onlar bana bakmıyor. O doğru değil. Bu doğru değildir. Hazreti Ali'ye biri gelmiş demiş ki Valla Ali şeyden biri hariciler demiş Seni şöyle severim böyle severim filan demiş Yalan söylüyor demiş. Adam sormuş nereden bildin demiş Ben seni sevmiyorum dondur demiş. Bakın hani insanların iç salgıları vardır bir. O kontrolümüzde değildir. Tamam mı? Köpek şurada yatıyor, köpek. Korkak adamla, korkmayan adamı bilirmiş o. Korkan adama saldırırmış, korkmayan adama saldırmazmış. Birisi köpeği görüyor da, da Maşallah bir yaratık duruyor diyor, geçip gidiyor, hiç tınmıyor içinde. O, korkmayınca da bir şey salgılamazmış o. Ama, ona bu saldırır mı, saldırırsa ne yaparım ben? Dedin mi, salgın ona ulaşırmış. Ondan sonra ha ho, ho ho başlayıveriyor. Ondan sonra saldırıyor. Aynen öyle. Biz Allah'ın iman etmiş kullarını sevmeye kendimizi antrenman yapacağız yalnız şu andan itibari. Antrenman yapacağız. Ben seveceğim, ben seveceğim, ben seveceğim, ben seveceğim, ben seveceğim. Ben seveceğim, ben seveceğim. Yani, yani, yani, hani, aşık olmada bile leyla, leyla, Leyla, Leyla, Leyla, Leyla derken aşık olmuş Mevla, şey, Mecnun. Yani insanın kendi antrenmanıyla da olur bu işler. Buna kötüsünden bir örnek vereyim. Sigara içen yeryüzünde sigara içen diyelim şu kadar 500 milyon insan var. 500 milyon insanın hepsi ilk içtiğinde amma da güzelmiş be diyen bir adam yokmuş. Yedi, milyon varsa milyon varsayı çıkaracaksın. İlk çektiğinde boğaz yanıyor, ciğer de yanıyor. Ama o ısrar ediyor şimdi. Filana benzeyeceğim ben diyor. Filan da içerdi diyor. Onun hayran olduğu biri etkiliyor. Dayısı etkiliyor, halası etkiliyor, eminisi etkiliyor. Ne etkiliyor? Bir yakıyor, iki yapıyor, üç yakıyor derken... Vücut ona alışıyor. Sonra ister hale geliyor. Bağımlı hale geliyor. Yani ısrarla en hoş olmayan vücutumuzun 7 milyar insanın istemediği şey ısrarla ister hale geliveriyor. Ama 7 milyar insana bal yedirseniz çoğunluğu yani 6 milyar 500 milyonu amma da güzelmiş be der de çok az insan tatlıyı sevmeyebilir. Çok az insan. Ama fıtrat onu balı seviyor, sigarayı sevmiyor, işki de aynı şekilde sevmiyor, ilk içenlerin hiçbiri sevmiyormuş. Israrla vücutu ona alıştırıyorlar. Aynı şekilde biz hani balı sevdireceğiz, biz baldan nefret ettirilmiş insanlarız. Günümüzde ben ben mesela kuru üzümü çok seven bizim kuru üzüm yetiştiricisiydik biz. Çocuklara, torunlara yediremiyorum mesela ben. Bu rüzgümü yemiyorlar, çikolatayı seviyorlar. Ben de çikolatayı sevmiyorum, bu seviyorum. Yani bazı şeyleri, meşru olanlarda bile alışkanlıklar bizim şeylerimizle olur, ısrarlarımızla olur. Onun için Allah'ın dostlarını, Allah dostlarıdır bütün iman edenler. Allahu veliyyüllezine aminum kelimesiyle Rabbim. Biz de onları dost edineceğiz, düşman olarak görmeyeceğiz, yaptıkları yanlışları kulağına söyleyeceğiz. Ve böylece Müslümanlar arasındaki kini nefreti gidereceğiz. Ama hocam hala yan bakıyor. O zaman bir hadiste ezberliyoruz bugünün hatırası. اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ ayet. Hadis-i şerifte de Efendimiz diyor ki, El-mu'minu atül mü'min. Mü'min müminin aynasıdır." diyor. Edebiyatta okuyor musun? Arap edebiyatını ne okursunuz, okuyor musun bilmiyorum. Arap edebiyatından yani şey Kur'an'a ve hadise geçmeden önce medreselerde bizim eskiden Telhız okutulurdu. Telhız diye bir kitap okutulurdu. Süleymancı okullarında okutulur, hala okutulur. Yurtlarında okutulur. Telhız yani Kur'an'ın edebi yönünün bilinmesi gerekir. Hadisin edebi yönünün bilinmesi gerekir. Baştan başa edebiyattır. Yani biz hem dili bileceğiz hem de dilberi bileceğiz. İkisi de meşru olanları alacağız yalnız. Efendimiz, hani Ali ise de okuduğumuz edebiyatı, Türk edebiyatı değil mi? Lise de orada teşbih sanatı, benzetme sanatı vardır. Kur'an'da da birçok benzetme sanatı vardır. Kafirleri bir şeye benzetiyor. Onlar hayvandan aşağıdır diye veriyor. Onların amelleri hani e, suyu parmakları açık olarak sudan e, su almaya çalışan adam gibidir diyor. Veya amellerinin boşa gideceğini anlatırken bir külün rüzgarda savrulu vermesi gibi olduğunu ifade eden bir çatıç bir sanatı var ayet-i kerimelerde. Benzeyen, benzetilen, bir de benzeme yönü. Hani aslan adam. Aslan gibi adam derken aslanın cesareti benzeme yönü. Aslanın gücü benzeme yönü. Aslanın heybeti benzeme yönü. Efendimiz mi? aynaya benzetmiş. Onu daha iyi anlayabilmek için hadisi şerh etmek için ayna hakkında bilgisi olması lazım. Kişinin. Aynacığa gidecek, ayna hakkında bilgi edinecek. Hadisi şerh eden adam. Etmezse şöyle yapar mümin aynasıdır. Mana bu kadardır. Vay be. Yarışmalarda 47 ezberledim, ezberledim. Oku bakalım. Mel mümin miradil mümin aynasıdır. Ne yarar abi vallahi ben bilmem. Aynadaki adama buradan çıkınca bakacaksınız. Aynadaki adama baktığınızda, aynadaki adama gülerseniz aynadaki size gülüyor. Kimsenin gülmesini beklemeyeceksiniz. Evleneceksiniz ileride. Eşinizin gülmesini beklemeyin siz gülün Adam diyor bana 5 yıl oldu evleneli Hocam akşam iş yerinden geliyorum Yorgun argın kapıyı çalıyorum Yüzüme bakmıyor elime bakıyor kapıyı açınca diyor Ne yapacağım ben mi diyor Oğlum çok basit onu güldürmek Gülmezmiş de Çok basit İki hadisi uygulayacağım dedim ben Ne sonra hocam akşam bugün gideceksin değil mi gideceksin zile basacaksın Hanım içeriden açınca selamın aleyküm selam vermek sünnet. Bir de gülümsemek sünnet. Yarın da bana telefon edeceksin ne olduğunu haber vereceğim. Telefon etti ne oldu dedim hanım sormuş ne oldu demiş. <gülüyor> Kapıyı çalmış kapı açınca selamın aleyküm demiş kadın ne oldu demiş. Evet iki hadisi öğrendim demiş o da. <gülüyor> Birisi selam veriniz, öbürü de gülümseyiniz. Aynadaki adama gülümserseniz, aynadaki adam size gülümser. Hiçbir Müslümanın size gülümsemesini beklemeyeceksiniz. aleyküm diyeceksiniz. Eşiniz ileride, aleyküm nasılsın? Gülüp de karşınızda gülümsemeyecek adam yoktur. Arada bir olur tabi. Ya demişler filan adam hep konuştu sen hiç gülmedin. Bir adam gülmemiş. Hepsi gülmüş de bir adam gülmemiş. Sormuş niye sen gülmedin demiş. Ben ona küsün demiş. Eve varınca güleceğim demiş. Aynadaki adama kaç çatarsanız aynadaki adam da size kaç çatar. Aynadaki adama sırt dönerseniz aynadaki de size sırt döner. Aynadaki adama doğru giderseniz aynadaki adam da size doğru gelir. Sevgili peygamberimiz de el mü'minu mir'atül mü'min. Mü'min mü'minin aynasıdır. Aynadaki adama baktınız sabahleyin çıkacaksınız saçları daradınız. Aa hafif bir leke var yüzde. Elinize bezi alıp aynadakini silmeye kalkarsanız ömür boyu silemezsiniz. İşe gidemezsiniz. Yüzümüze sülü verirseniz a aynadaki de temizleniyor. Ama hocam o yapılıyor mu? Yapılıyor. Başkasının yanlışını düzeltmeye çalışırız. Kocası hanımının yanlışını düzeltmeye çalışır, hanım da kocasının yanlışını düzeltmeye çalışır. Herkes kendininkini düzeltiverse karşıdakini düzgün görüverecek. 20 yıldır evliyiz inanın namaz diyor. Onu inada sevk eden bu kendisi ama. O kendini düzeltiverse, aa onda da o kalmayacak. Kolayı seçmiyoruz. Rabbi sevgili peygamberimiz kolaylaştırın zorlaştırmayın. Bize diyor, sana diyor. Herkesin kendine, hanımına diyor ki kolaylaştırma. Kolaylaştır zorlaştırma. Beye diyor ki kolaylaştır zorlaştırma diyor. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim.